ve خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محتاثها وكل محتاث بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار. أعذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Amin. Bugünkü size yapmayı düşündüğüm dersin eğitimle, genel anlamıyla eğitimle alakalıdır. Ama eğitim denildiğinde belli bir taifeyi, zümreyi kastetmeden küçük büyük ayırt etmeden kadın ve erkek ayrımı yapmadan herkesin yaş seviye cins ırk ne olursa olsun mutlak istifade edebileceği bir mevzu olmasını yerledim. Çünkü bazen eğitim mevzuunda bir şeyler söylemek gerektiğinde Mutlak o anki toplumun sorunu olan meseleye dikkat çekiliyor ve herkes ona yoğunlaşıyor. Bazen yanlış anlamalara sebep olunarak eğitim sanki sadece o mevzuda gerekiyormuş gibi düşünüyor herkes. Mesela genç yaşta evlenmiş bir erkek ve kızı düşünün. Evliliklerinden bir sene sonra Allah kucaklarına bir çocuk veriyor. Hemen bunun terbiyesi kaygısına düşüyorlar. Hiç daha önceden kendilerinin bu eğitimi verebilecek nitelikte eğitilip eğitilmediklerini düşünmüyorlar. Eğitim mevzunda bir sohbete rast geliyor. Annenin, babanın çocuğuna karşı sorumluluğu hakkında bir mevzu işitiyor. Hemen ona yoğunlaşıyor. Çocuğunu eğitme. Halbuki eğitilmemiş birisinin birilerini eğitmesi katiyetle muhaldir. Yani gerçeğe taban tabana ters düşer. Ama analık babalık duygusu ile çocuğunu eğitme kaygısı gayet normal. Ama biz bu duygunun çocuğunu eğitme duygusunun, insandaki halinin, varoluşunun tabi olduğunu biliriz ama yani daha doğru dürüst talebelik devresi geçirmeyen birisinin hemen muallimle soyunması bu mümkün değildir. Onun için sizinle alakalı değil. Size de bu sohbeti yapmayı düşündüm. Daha önceki münasebetlere binaen Kur'an'da, sünnette serpiştirilmiş yerine göre, konumuna göre dağıtılmış olduğu için teker teker toplarken bütün bu toplanılan naslara kaynaktan elde edilen delillere ana heykellik teşkil edebilecek, heh, omurga bu, bundan hareketle eğitimi ele alalım diyebileceğim, en açık, en bariz, en hoş Lokman suresindeki Lokman aleyhisselamın oğluna olan nasihatıdır. Onun dışında heykellik, maketlik teşkil edebilecek, Başka bir nas yok. Hepsi parça parça mevzu ile alakalı meseleleri seçerek işlenmiş. Ama Lokman Aleyhisselam'ın Kur'an'daki geçen oğluna nasihatı çok özlü ifadeler kullanılarak meselenin ana hatlarını ele almış. Ana çizgileri koymuş. Sanki Kur'an'da sünnette zikredilen her şey her şey bunun etrafında dönüyor. Bunun bu ayetin ki bu ayet takriben 12'den 19'a yani 7 ayet. Ama neredeyse bir sayfayı dolduruyor. Bu mevzuda herkes bir şeyler yazmak istediğinde yazılmış kitapları kastediyorum Arapçalarını. Herkes bu ayetten belli başlı mevzuları alarak sohbetinin ana başlığı yapmış, mevzusunun yazısının ana başlığı yapmış. Bence bu mevzuda bir şeyler okumayı düşünen, bir şeyler öğrenmeyi düşünen kişi Lokman Aleyhisselam'ın Lokman'ın oğluna olan nasihatini Lokman Suresi'nden sık sık okumalı en azından ana hatları zihnine yerleştirmelidir. Çünkü ana hatlar sanki elli sayfalık bir mevzunun başlığı. Her biri bir başlık. Mesela ayet-i kerimeden allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ Biz lokmana hikmeti verdik, diyor. Bu mevzuyla, bu kısım ile alakalı sahih diyebileceğimiz nitelikte bilgiye ben ulaşamadığım için, böyle diyeyim, fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama Allahu Azze ve Celle Lokman isminde birisine, Kur'an'da adını zikretti, salih olarak nitelendirilen çünkü hadis-i şerifte de Araf suresindeki bir ayetin tefsiri için bu mevzuyu yine bu ayetlerden birisini zikrederken E lem ma kale Abdullah Salih salih kulun dediğini duymadınız mı diyor O salih kuldan kasıt maksat Lokman Aleyhisselam'dır o salih kulun dediğini duymadınız mı? Daha önce okumadınız mı? Yani işitmediniz mi? Hiç mi mevzusu geçmedi? Allah Lokman'a hikmeti verdiğini söylüyor. Lokman Aleyhisselam'ın <gülüyor> Nebi ve Resul olduğuna dair bize gelen bir nas yok. Ama Kur'an'da adı geçecek kadar önemli birisinde. Kur'an'da adı geçecek kadar önemli birisi. Aynen Kehf suresinde geçen Musa aleyhisselamın arkadaşı Hızır adında olan birisinin Nebi ve Resul olduğu zikredilmeden ama Musa'nın bilmediği bazı şeyleri bilen birisi. Musa'nın arkadaşı olarak zikrediliyor. Ve orada da gördüğünüz gibi Musa aleyhisselamın Bilmediği bazı şeyleri biliyordu. İlla böyle birisinin nebi mi, resul mü olduğunu bilmemiz gerekmiyor eğer hakkında bir malumat gelmiş olsaydı bu derdik. Bu da bizim için önemli değil. Demek ki Lokman burada kendisine hikmet verilenlerden birisi. Kendisine hikmet verilenlerden birisi. Genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi herkese verilen hikmetten bahsedilmiyor. Çünkü herkese verilen hikmet genel ifadeyle ele alınıyor. Aynen Bakara suresinde zikrettiği gibi yu'til hikmete men yeşâ. Allah istediğine hikmeti verir. Hem وَمَنْ يُؤْتَ fakat فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا Her kime de hikmet verilmişse ona hayırdan çok şey verilmiştir diyor. Bazen bu gibi kelimelerin aynı anlamda olan kelimelerin mevzu mevzu, yer yer, geçtiği yerden Hemen biz bunu kelime anlamıyla ele alıyoruz. Hepsinin anlamı aynı içerikliymiş gibi düşünmeye başlıyoruz. Mesela böyle bir hikmetin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an'la beraber, kitapla beraber indirildiği söyleniyor. Ama biz Muhammed'e verilen hikmetten bahsederken herkese verilen hikmetten bahsetmiyoruz. Çünkü Muhammed herkesten biri değil ona Kur'an'la beraber verilen bir hikmet var. Hem de Kur'an'ın bir misli olarak verilen. Burada da Lokman Aleyhisselam'a verilen hikmet rastgele birine verilen bir hikmet gibi değil. Hem burada adı da geçmişse önemli bir kişilik olarak burada adı geçmişse Lokman Aleyhisselam'a verilen hikmet mutlak özlü içeriklere sahip. Hem de öyle özlü içerikler değil ki, e öyle özlü içerikler ki, bir peygamberin, yani bir nebi ve resulün, umuman topluma karşı görevlerinin içeriği olan, hemen Allah'ı birlemeyi, ona ortak koşmamayı, bu gibi emirler silsilesini, malzumesini arz ediyoruz. Önemli olan Lokman'ın kim olduğu değil, ona verilen hikmetin içeriği. Bu da devam ederek zikrediliyor. Diyor ki: Allahu azze ve celle biz Lokman'a hikmeti verdik. Nasıl olsun diye. Enişkur lillahi Allah'a şükredilsin diye. Allah'a şükredilsin diye. Yani Allah'a şükret desin diye insanlara nasihat etsin diye. Ve men yeşgür her kim de şükrederse, yani burada nankörlük etmezse verilen nimetin kadrin hesabını düşünerek. Şimdi verilen şey ne ise o şeyi verene karşı insandan minnet tezahürü, teşekkür etme, o denli dolu dolu telaffuz edilerek yani size küçücük bir kalem hediye edeni düşünün. veya bir araba hediye edeni. Değil mi? Veya çok ihtiyacınız olan bir şeyin o ihtiyacınız anında tedarik edilmesi ne karşı? Allah razı olsun demeniz. İşte Allah'a şükretmeyi her kim ona şükrederse Allah'a şükrederse فَاِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِينَ Ve her kim Allah'a şükrederse o nefsi için şükret, şükretmiştir. Yani nankörlük etmezse. Nankörlük dilimizde dilimizde kullandığımız şekliyle anlamı nedir? Verilen ihsan, lütuf karşısında veren hiç düşünmeme, takdir etmeme, ona anmamak. Hadisi şerifte de zikredileceği gibi Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki La yeşkurullaha Men la yeşkurunnaz İnsanlara şükretmesini bilmeyen Allah'a da şükretmez. Neden Allah'a şükretmeyen insanlara da şükretmez demiyoruz? Da denilmiyor da İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen, biz Türkçe'de bunu şükretme değil, teşekkür etme şekliyle kullanırız. Allah'a şükretmez. Çünkü insanın tabiatında kendisine zerre kadar faydası dokunan birisine hemen minnet borcunu sunması tabi bir iş değil mi? Küçücük zerre kadar bir şeyin karşılığında hemen ona Teşekkür eder, eğilir, boyun büker değil mi? Onun yanında hudu içerisinde durur. Ne gariptir ki kendisine hesapsız ihsanda bulunanı unutur. Bu neye benzer? Büyük bir padişahın size birisi vasıtasıyla bir hediye yollayıp, hediye yollayana teşekkür edip elini ayağını öpüp, Hediye yollayanı hiç düşünmemeniz, getireni tebcil ediyorsunuz, onu yani büyüklüyorsunuz, onu ululuyorsunuz, ona teşekkür ediyorsunuz. Hediye yollayanı çatırlamamanız gibi. Velev ki bazı vesile ve vasıtalarla da bize ulaşmış da bu nimetler, mutlak onu yollayan Allah aradaki sadece bir teşrifatçı aracıdır. Bundan şöyle bir sistem çıkartabilirsiniz. İnsanların sana verdiği küçük bir şeye karşı hemen teşekkür etmeyi hisseden insan, binlerce nimetiyle onu gark eden, nimetine boğan Allah'a teşekkür etmemesi zulüm değil mi? Nankörlüğün ta kendisi değil mi? İnsanlara şükretmeyen Demek ki şükrü biliyor, teşekkürü borç biliyor. Verilen bir şeye karşı nankörlüğü nedenli abes ayıp bir iş olduğunu anlıyor demek değil mi aklı başında. Ama kendisine binlerce nimetiyle ihsanda bulunan Rabbini hatırlamaması, ona şükretmemesi, ona her halükarda anmaması zulmün da kendisidir. Nankörlüğün Kendisidir. Her kimde şükrederse Subhanallah mutlak yine kendi nefsi için etmiştir. <gülüyor> Ayet-i kerimede de dediği gibi لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz nankörlük etmezseniz çünkü zaten veriyor, değil mi? Zaten veriyor. Şükretmeseniz de veriyor. Şu hayatınıza sahip olduğunuz değerleri düşünün. En küçük uzvunuzu düşünün. Zaten vermiş, zaten vermeye de devam ediyor. Hele rızkı düşünün. Katiyetle veriyor. Çünkü kendisine küfreden, Kendisine nankörlük edenin dahi rızkını kesmiyor. O isyanından dolayı. Eğer şükrederseniz ziyadeleştiririm diyor. Bu kelimeyi bu kelimeyi anlamaya kalktığınızda şükredilmesi gereken o kadar nimet var ki ama şükredildiğinde o nimetin ziyadeleşmesi nasıl olur diye düşünürsünüz. Mesela bir göz nimeti vermiş Allah, hamdolsun. Birçok insanı bundan mahrum etmene rağmen etmene rağmen bizi bu nimetine layık görmüşsünüz diye şükretseniz, Le in kurtun, Le azizden şükrederseniz ziyade ederim. Nasıl anlaşılır? Bunu anlamanız gerekir. Hadi size o gün, günlük olarak, aylık olarak lütfedilen bir yiyeceğim yedikten sonra şükrederseniz le-in şakertum le-eziydennekum eğer şükrederseniz size ziyadeleştiririm sözünü onu da anlarız. Bir dahakine daha çok çok verir. Ha, Bunu bazen bereketlendirme de anlarız. Bazen birisi bir kilo şeyi bir dakikada yer. Bazen o bir kilo aylarca da yetebilir. Böyle bir açılımı olabilir hadiste, hadise göre. Ama göz nimetini düşündüğünde ziyadeleştiririm sözünü. Nasıl anlayabiliriz? Onun sıhhatli olarak sende kalmasını. Zarara uğramadan sende kalmasını onunla denenebilirsin değil mi? Daha renklerin bile sadece adını ezberlemiş, kırmızının, sarının ne olduğunu bilmeyen, doğuştan görmeyen insanları düşündüğünüzde onları düşünün, tefekkür edin. Devamlı birisinin yardımıyla yürüyebilen insanları düşünün. Bu göz nimeti çok büyük bir nimet şükrederseniz ziyadeleştiririm sözü, bu nimetin sağlıklı ölünceye kadar bizimle beraber olmasıdır. Burada, neden öncelikli olarak Lokman'a verilen hikmetin ilk açılımı Allah'a şükredin. Her kim ona şükrederse, her kim ona şükrederse, Mutlak kendi nefsi için şükretmiştir. Her kimde وَمَنْ كَفَرًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٍ Her kim küfreder, yani burada şükrün karşılığı olarak nankörlük ederse şüphesiz Allah غَن۪ي zengindir. Yukarıda her kim şükrederse kendi nefsi için şükreder sözüne gelince yani o zaten zengin. Her şeyin sahibi o. O denli zengin ki sana senin gibi olan bütün insanlığın kalbi tek kalp gibi olsa en son noktaya kadar Allah'tan istediğini istese Allah onu onlara kat kat verse bütün bunların verilişi bir iğnenin denize batırılıp çıkarıldığında noksanlaştırdığı kadar da noksanlaştırmaz. Yani siz şükrettiğinizde Allah'ın zenginliği artmıyor. Size kat kat verse bütün insanlığın kalbi tek kalp gibi olsa en son noktada istedikleri kadar isteseler, bütün bunlar verilse, kat kat, bütün bunların verilişi Allah'ın zenginliğinden deryaya batırılan bir iğnenin çıkarıldığında noksanlaştırdığı kadar noksanlaştırma. Bu hadisi okutunuz üstünde? Onun için her kim nankörlük ederse iyi bilsin ki Allah çok zengin. Sizin şükrünüz onun zenginliğini arttırmıyor. Ve innallaha ganiyün hamid ve o da övülmeye değe övülendir. Bir insan, yeryüzündeki sadece bir insan tümüyle ona şükretmese, ona hamdetmese bile binlerce mahlukatı zaten ona hamd ediyor onu övüyor. Siz şükretseniz de ona hamd etseniz yani onun şanını yüceltmiyor sizin hamdini. hamdini. Zaten o hamid. Sizin ona şükretmeniz, onun zenginliğini artırmıyor. Zaten Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın isteği az önce zikrettiğim gibi olsa yine onun hazinesinden bir iğnenin deryaya batırılıp çıkarıldığında noksanlaştırdığı kadar dahil noksanlaştırmıyor. Bunu buraya kadar anlatırken herhalde işaret edilmesi gereken en büyük nokta şu eğer bizim bilgimiz el verseydi Sadece bu birkaç kelimelik ayetin üzerinde daha fazlaca dururduk. Değil mi? Durabiliriz. İlmimiz bu kadar müsaade etti. Ama şöyle bir işaretle dikkat çekeyim. İbn-i Mesud i̇bn Ömer'den gelen bir nakilde biz Bakara'yı 8 senede ezberlerdik. 10 senede diyor. 10 ayet ezberler. Anlamını öğrenip tefakku ederdik. Sonra ikinci bir on ayeti ezberlerdik. Ve bu 10 sene sürüyormuş. Ya bunlar bu kadar mı? Geri zekalıydı derdi mi insan? Ben Bakara'yı şu kadar zamanda ezberlerim, şu kadar zamanda öğrenirim içindekilere. Hatta 2-3 kere okumakla da öğrendiğini söyleyenler çıkabiliyor. Onların Bakara'yı on senede öğrenmeleriyle bizim hemen birkaç günde birkaç ayda öğrenmemizin arasındaki farkı böylelikle ayırın. Ve devam ediyor. Ve idkâle lukmanu esas yere geçiyor. Bizimle alakalı olan dersimizin başlığı olan bu. Bu وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Burada Lokman Aleyhisselam'ın yukarıda Nebi miydi, Resul müydü diye araştırmaya gitmekten öte hemen buradaki niteliğini söylüyor değil mi Lokman? öğüt verir oğluna şöyle demişti. Burada lokmanın niteliğine, Sıfatı ne? Ha? Efendim? Baba. Baba. Yani lokman nebi miydi, resul mü diye araştırmaya gidene kadar, demek ki bize burada anlatılan önce lokmanın baba olmasıdır. Ve burada da yani oğluna öğüt veriyordu. Babanın oğluna nasihatı, öğüdü. Burada baba kastedildiğinde baba telaffuz edildiğinde kasıt ana ve baba ikisi birdir. Ama sadece ana kastedilirse baba yoktur içinde bir ananın da görevi bu. Şimdi Lokman böyle yapıyor dediğinde demek ki babanın görevi önce şükretmek. Neye? Ayetin devamındaki ilişki şu. Allah'ın ona bir çocuk lütfettiğinde buna şükretmesi. Buradaki alaka bu. Bunu bunun şükrünü eda ederken herhalde ilk anda yaptığımız, ettiğimiz şey hemen hakika kesmektir. Saçlarını kesip ağırlığınca altın tasadduk etmektir. Bunun hayırlı bir nesil olmasını istemektir Allah'tan. Herhalde yukarıdaki şükürle genel anlamıyla ihsan edilen nimetler düşünüldüğünde burada baba olarak lokmana, ona ihsan edilen çocuğuna bedel Allah'a bir oğul, çocuk, nesil verdiği için şükretmesidir. Sonra hemen bu şükrünün içeriğinde şunlar da var. Ona öğüt verme. Şunu da gösterir. Demek ki bir babanın, ananın da babanın ilk öğüt vereceği kimdir? Evlip var. Çocuğu. Bu ayet size bir şey diyor mu? öğüt veriyor, vermesi gerekir derken neyi öğütlüyor ona? Herhalde kendisine verilen hikmetin içindeki ilk şükür şükretmesini öğreteceksin. Sakın ha! Sana verilen nimetlere şükret. Nankörlük etme. Senin bana verilişine benim şükrettiğim gibi çocuk seni şükreden bir baba görmeli. Sen de ona şükretmeyi tavsiye etmelisin. Yani yaptığın bir şeyi o görmeli önce. Sonra da senden sözlü olarak bunu duymalı. Yapmakla ona büyük bir örneklik teşkil ettiğin gibi söylemekle de ona hatırlatıyorsun. Ve oğlanı nasihat ederek diyordu ki Ya Buneyye Ya Buneyye Ey oğulcağızım ve yavrucuğum Babanın çocuğuna olan üslubu. Bunu insanlara şükretmeyen Allah'a şükretmez. İnsanlara yumuşak davranmayan da eğer insanoğlu evde çocuğuna yumuşak davranamıyorsa çocuğu babasından o yumuşaklığı görmediyse çocuğun devamlı bağıran, çağıran bir baba görmesi evde o çocuğun da bağırarak, çağırarak derdini anlattığını, isteklerini gündeme getirdiğini görürsünüz. Doğru mu? İster istemez çocuğu tesirini alır. Bırak bir insanın söylediklerinden, yaptıklarından başka birisinin ten çocuğunun tesirlenmesini insan bir hayvandan da tesirlenir biliyor musunuz? Hadis-i Şerif'te de zikredildiği gibi deve, develerle uğraşan deve çobanları kincidir diyor. Davar çobanları haşin ve küfürbaz. Koyun çobanları ise halimdir, uysal kimselerdir diyor. İnsanın devamlı, beraberinde olduğu, uğraştığı, hayvanlardan bile tesirlenir. Bu ne anlama geliyor? Devamlı davarlarla beraber olan bir insanın haşin olmasında davarın sorumluluğu yok. Ama babadan, anadan devamlı bu haşinliği gören çocuğun bunlardan bunu öğrenmesi babayı sorumluklar Çünkü Lokman'ın oğluna hitap şeklini ele aldığı gibi aşağılara da indiğinizde Çocuğa sakın sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir diyor. Ama çocuk bizde, sakın oğlum, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesi demede. eşeği böyle duymuyor bizde. Eşek oğlu eşek dediğimizde çocuk eşeği duyuyor onu kızdığımızda Halbuki çocuk bizden eşek kelimesini ilk defa sakın oğlum sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir diyor. Yani Lokman'ın tavrı ev olacağız diyerek en son oğluna da sesini yükseltme derken kendisi yumuşak hitap ediyor. Ve sonra da çocuğuna öyle olmayı tavsiye ediyorum. Burada bir babanın çocuğuna karşı hitap şeklini tanzim etme olduğu gibi bunu genel anlamda da ama eğitim, babanın eğitimi evde çocuğuna hitapla başlıyor. Sen çocuğuna görüntüyle bir şeyler sergilerken çocuğuna karşı yumuşak olmayı gerektiren çok şeyler var sende. Yani irsi bağlar var onunla, nesebi bir bağ var, o senin yavrun şefkatin var, merhametin var değil mi? Onun da senin çocuğun olması, senin ona yumuşak davranmanı kolaylaştırıyor. Doğru mu? Bazen deriz, toplumda genel olarak yaygındır bu çocuğu olmayan insanların cimri olduğunu görürsünüz. Değil mi? Başka çocuklara haşin davranan birisinin, yani çocuğu olmayan birisinin, başka çocuklara ekseriyetle haşin davrandığını görürsünüz. Neden? O, o mevzuda bir tecrübe, eğitim geçirmemiştir. Bence baba, ana baba, çocuğuyla Hatta bazen analarımız babalarımız bize der. Sen de baba olduğunda, ana olduğunda görürsünüz, anlarsınız der. Neden? Ana, baba olmadan anamızın bize, babamızın yaptığı nasihattaki hassasiyeti bizi sakındırmak istediği şeyde neden ıslı olduğunu yakalayamayız. Ancak ana, baba olduktan sonra diyor. Anlarsınız. De deniliyor. Bu da doğru. Önce sen yumuşak olmayı evde demiyorsun. Çocuğuna yumuşak olmayı beceremeyen insanlara yumuşak olmayı becerebilir mi? Eğitilmediyse beceremez. Bunun olması gerektiği şekliyle zıttını gördüğünüzden dengesizlikler başlıyor. Mesela şöyle deriz. Hiçbir ana ve baba çocuğu için kötülük istemez. Doğru mu? Ama çocuğuna hayatının en büyük kötülüğünü yapan yine anası babasıdır. Neden? Ananın babanın çocuğa karşı hatası, yaptığı kötülük ömür boyu o çocukta iz olarak görülür. Bazen o şeyi o çocuğun da yaptığını görürsünüz. Küfürbaz bir babanın çocuğu küfreden birisi olarak büyür. Bazen bunu babadan duymasa bile dışarıdan duyuyor değil mi? Büyüklerinden. Onun için her ne kadar baba olarak Lokman Aleyhisselam burada çocuğuna hoş bir üslubu kullanıyorsa bunu babanın çocuğuna has bir tavrı şeklinde düşünmeyeceksiniz. Çünkü başka bir ayeti kerimede Resul'den bize verilen örnekle Allah'u azze ve celle diyor ki فَبِمَا rahmet مِنَ اللّٰهِ لِمْ Doğru mu okudun? فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ <gülüyor> لِمْ Allah'ın sana lütfüyle sen onlara yumuşak davranıyorsun. Allah'ın lütfu ile bunu beceriyorsun. Neden Resul böyle bir ikaz alıyor? Haşa! Resulün insanlara haşin, merhametsiz, şefkatsiz davranması mümkün değil. Çünkü geçen birçok nasda Resulün bize bizim nefsimize bizden daha merhametli şefkatli ve halim olduğu zikrediliyor. Ama neden Resul'e böyle bir ikaz yönlendiriliyor? Çocuğumuza karşı yumuşak davranıyorsak kendimizi beceren bir baba görmeyeceğiz. Bu işi becermiş. İnsanlara karşı yumuşak davranabiliyorsak bunu beceren birisi olduğumuzu düşünme. Bunu beceren birisinin hasreten biz olduğumuzu düşünmeyeceğiz. Kendi gayretimiz, emeğimizle bunu beceriyoruz dememek içindir. Çünkü senin bu yumuşaklığın, onlara olan yumuşaklığın Allah'ın sana rahmeti bir lütfu diyor. Eğer biz bunu her halükarda görevimiz olarak yapıp becerir gibi görünsek bunu kendimizden bilmemeliyiz. Rabbim bunu bize lütfetti. Bunu hem çocuğunuz da yapmanız gereken. Senin de yapman gereken bu olduğu için Muhammed. Eğer olamkun da fazla galiyse kalbi, Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, etrafında kimse kalmaz, dağılır giderdi. Bunu babaya kadar indir. bunu baba üzerinde düşün. Kaba ve katı kalpli olursa, çocuk onların yanında ihtiyaçlarını giderene karşı durur. Değil mi? İhtiyaçlarını giderdiği andan itibaren evi terk eder. Bence, neden? Ana baba çocuk ilişkilerinde anaya babaya ters düşen çocuğun o anki yaptığı iş dikkate alınarak çocuk muhakeme ediliyor. Doğru mu? Ondan önceki senin çocuğa karşı tavırların, kullandığın, üstlük muamelen hiç hesaba çekilmiyor. Hoş. Hesaba çeksen bile geç kalmışındır artık. Vahduh etmenin ve zararın neresinden kardır demenin Hiçbir anlamı kalmıyor burada. Çünkü önceden yapılması gerekiyordu. Onun için bazı hesaplarımızın muhasebesinin ertelenmemesi için, muhasebi düşündüğümüzde iş işten geçmemiş olmamak için, olmaması için, bu Lokman suresindeki bu kısmı, bu ayetlere sıkça ok. Hem de okuyup geçmeyin. Ve üzerinde ısrarlıca durun. ısrarlıca durun. Burada yumuşaklık evde alışan baba tabi ki kendi anasından babasından da aynı, aynı yumuşaklığı almışsa. Onun babasının da bunda bir hesabı var. Yani o anasından, babasından nasıl aldıysa bunu da çocuğuna verecek. O zaman müteselsel peş peşe bu iş devam edecek. Toplumun bozuluşuna, toplumun bozulmasına sanki insanlar mirasçıymış gibi birbirinden alarak bu işe devam ediyor. Ama Farkına varmadığımız bir miras bu sanki. Aynı haşinliği, aynı hırçınlığı devam ettiriyoruz. Bunu bize çok görürsünüz. Biz sizin gibi böyle rahat değildik ha. Babamızın yanında ağzımızı açamazdık. Sen de çok oldun. <gülüyor> Veyahut bazen bu kadınlara da kullanılır. Ömer de bunu kullanıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bizim kadınlarımız, muhacir kadınları Medine'ye gelmeden evvel hiç bunların ağız açıp bize dönüp bir şeyler dediğini bilmezdik. Ama buraya gelince ensar kadınlarından herhalde bozuldular, gemkim etmeye başladılar. Ve Allah Resulü gülüyor. İnsanlar birbirlerinden de bunu alıyor. Onun için yolda giderken, evde, çarşıda, pazarda birlerinin mirasını mı taşıyoruz aynı anda birlerde örnek mi oluyoruz tamam bu kadar ince düşünerek hareket etme inan insanı bu dünyadan gitmek için acılı yani çabuk girmesini sağlar çünkü bunalır Halbuki bu gibi önemli şeyler, ince, ince şeyler insanın hayatının bir parçası olarak yaşanmalı. Onu hayattan bıktıran, hayatı ona zor gösteren şeyler olmamalıdır. Devam ediyor. Ya bu neye? La tuşrik billahi. İnne şirke la zulmun azim. Arap dilindeki belagat üslubuna sahip olmak gerekmiyor. Buradaki inceliği yakalamak için. Bunu Türkçe dahi güzel bir şekilde tercüme edilmiş birilerine aktarırken bütün incelikleri koruyarak aktarmışsak, aktarıyorsak Hemen arada ya bu ne ya? Ey oğulcağızın küçücük çocuk. Yani senin konuştuklarını anlayan bir çocuk. Anlıyor. Hele yumuşaklığı, sertliği çok güzel anlar çocuk. Devamlı. Terbiye mevzundaki derslerde de zikrettiğim gibi 6 aylık bir çocuğa somurtarak bakın çocuğun ne yaptığını göreceksiniz. Bu en azından büluğa ermemiş bir çocuğu martebe dönüyor değil mi bu hitap. Hemen ya bu neye? Ey ya? olacağız yavrucuğum. Sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor. Çünkü Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor küçücük bir çocuk hitap edilen üsluba bakın demek ki bunları anlıyor anlıyor ki söyleniliyor kendisine hikmet verilen lokman herhalde bunu anlamış değil mi anlamayan bir çocuğa anlamadığı bir e, üslupla hitap etme, kelimelerle hitap etme kendisine verilen hikmete ters düşer değil mi? Allah Allah küçücük çocuk. Hemen ona ey oğulcağızım diyor hadi yumuşaklığı çocuk anlar. 6 aylık çocuk bile yüzdeki tebessümü somurtmayı anlar. Ama birden bire sözlü sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor. Bunu büyük bir insana demiyor. Hocam insanlara tebliğ ederken nasıl davranmamız, neyle başlamamız gereken gerekir diyen bizler çocuğuna bu kitapla başlayan içimizde bir tane adam yoktur. Var mı? Ya biz kocaman kocaman adamlara bunu anlatırken çaklıyoruz. Küçücük çocuğa böyle hitap edersek nasıl anlar diye hepimiz şikayetçi oluruz değil mi? Ya çocuğu anlayacağı şekilde hitap et. Bazen mümkün. İnsanın anlayabileceği şekilde onun anlamasını sağlayacak bir üslubu kullanırsın. Çocukta da bu var. Bunun içeriğini de belki sebepler şu an hatırlanıldıkça gündeme getirebilirim. Ee, cennete davet sitesine girdiyseniz bundan kısa bir zaman önce orada bir cennet, cehennem tasviri verilmiş. Birçok yerden şikayet geldi hocam. Çocuklar bakamaz oldu. Kendiliğinden çocuklar açıp orada bir şeyler bakıyorlardı. Bunu görünce korktular. Şimdi, çocuğa korkutarak tebliğ ile çocuğun korksa bile yine ağlayarak üzerine atılıp ayaklarına sarıldığı anasını, babasını düşünün. Ve bir de şu üslubu kullanıyorsa, büyük insana dahi korkutarak bir şeyleri hemen anlatamazsın. Önce müjdelemen, kolaylaştırman gerekir dinde sonra onu uyarman korkutman herhalde öncelikli büyükleri alır çocukları değil bunu eşeleyin düşünün bir gün çocukları eğiten arkadaşlardan birisi Kuran okutan şöyle bir söz de geldi ya hocam şöyle bir olay oldu çok garime gitti dedi ne oldu dedim? Çocuklarla konuşurken birisi dedi ki ben peygamberi Allah'tan daha çok seviyorum. Şaşırdım. Neden dedim yavrum neden böyle? Çünkü diyor şunu yapmazsan Allah yakar bunu yapmazsan Allah yakar Allah şöyle der. Diyorsunuz ama hiç de peygamber yakar denmiyor ben onu daha çok seviyorum diyor. Çocuk bunun farkına varıyor. Bu neye benzer biliyor musun? Şu an memleketimizde bile emniyet görevlisi bazı insanlar var. Emniyet görevlisi. Kendisini gördüğünüzde kim kendisinde onu görünce güven hisseder? Hayır. Onlar emniyet görevlisi değil. Korkutma görevlileri. Ha emniyet görevlisi olsalar cidden suçlular ondan rahatsız olmalı değil mi? bence suçlu birisine bu suçu işlersen bunun cezası bu diyerek korkutmak edin. Bunun karşılığı budur var de ama bunu küçük bir çocuğa kullanırken bu üsluba dikkat etme zorundasın. Hem de ilk kitabı onu şirkten uzak tutmak için. Onu şirkten uzaklaştırmak için hem de Allah'ı birlemek için ona ilk öğrettiği şey bu. Ayrıca bu hitap garip bir hitapti çünkü Allah Resulü'nün normal hayatında bile İbn Abbas'tan nakledilen bir eserde diyor ki İbn Abbas: "Kuntu halfe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yomen. Ben bir gün Allah Resulü'nün bineğinin arkasındaydım terkisinde. Faqal bana dedi ki ya gulam o uallimuke kelimatin. Burada hulam çocuktan biraz daha büyükçe, çok çok küçük değil ama büyüğü çağına ermemiş. Erkek çocukları kastediliyor. Çünkü İbn Abbas burada erkek olarak belli. Bana dedi ki ey çocuk sana inni uallimuke kelimatin. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Hafızıllah yahfazuk. Allah'a koru. Allah anududunu koru Allah da seni korusun. Daha küçücük bir çocuğa hitap ediyorum. Kur'andaki bu gördüğümüz misal Allah Resulü'nün yaşantısında da var. Çocuğa tevhid içerikli sözler söylüyor. Bunu açar, Müslüme açar okursanız bu göreceksiniz. Hemen küçücük çocuğa tevhid içerikli. Sakın Allah'a ortak koşma deyince bir çocuğa daha önceden çocukta nelerin var olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ha? Yaratıcı inanç var. Ona inanıyor, bunu oturtmuş. Zaten fıtraten birçok şeyi var tabi adam sakın ha, o daha önceden sana öğrettim, anlattım, seni yaratan Rabbına, o inandığın Rabbına hiçbir şey ortak koşma. Ya bu ortak koşmayı biz kocaman kocaman adamlara, senelerce hocalık yapmış, insanlar eğiten insanlara, insanlara Allah'a ortak koşmayı anlatamıyoruz. Allah'a ortak koşma dediğinde ne anlıyor? İkinci bir Allah edinman. O da zaten küçükken Allah kaç diye de soruyor çocuğa, o işi de bitiriyor. Demek ki bu hitap, bu hitabın muhatabı olanlar Allah'a ortak koşma denildiğinde nerelerde, nasıl, Allah'ı tek bildiğin gibi onu birlemen gerektiğini anlamışlar, anlatılmış bunlara. Değilse bu sözün içeriğini anlamayan bir çocuğa bunu anlatmanın, böyle konuşmanın hiçbir anlamı kalmaz. Hele hikmetin verildiği lokmana hiç yakışmaz. Resul de Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Allah'ın hukukunu koru. Allah'ın hukuku ne? İlk onda korumamız gereken hukuk. Hemen bak öyle diyoruz. Yine Muaz ibn Allah Resulü'nün terkisindeyken Ya Muaz diyor üç kere buyur emret ey Allah'ın Resulü diyor. Etedri <gülüyor> ma hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Şimdi bak bu bir eğitme üslubu. Soru sorarak Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Neymiş? Allah'a ortak koşmamak. Eğer sen ona ortak koşmayınca senin onun üzerindeki hakkını bildim. bildin? Yine Allah ve Resulü diyor. Sana azap etmemesidir diyor. Çocuğu o yaştakini ki Muaz o Muaz bin Ceber büyük yaşta birisi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkına öğreteceksin. Bir çocuğa Allah'ın kulları üzerindeki hakkını öğretmezsen öncelikli olarak. Hemen ayetin devamında da dediği gibi وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِيْوَالِدَيْهِ Biz insana anasına babasına İyi davranmayı tavsiye ettik diyor. Hemen bana şükret dediği gibi sonra anana babana da şükret. Bu bir üsluptur. Ben senin babanım. Ne dersen onu yapacaksın. Mı? Önce Allah'ın kokunu koru. Ona şükret. Ona ortak koşma. Eğer sen çocuğa hukuku ilk korunması gerekeni anlatmadıysan ömür boyu sen ana baba haklarına onu ziyaret etmesini bekleyeceksin. Ya Allah'ın hakkını korumayanın kulların hukukunu koruması mümkün değildir. Bu, bunu Hı -hı. da beraberinde getirir. Sonra muazzat diyor ki Allah'ın kokunu koru. Allah'ın bizim üzerimizdeki ilk hakkı, temel hakkı ona ortak koşmamak. İftidad. Allah'ın hukukunu koru. Tecidhu tecavüz. Eğer hukukunu korur, korursan devamlı onun önünde bulursun. Onun hukukunu korudun mu? O seni herkesten sen herkesten koruyacak. Herkesin senin hukukuna tecavüz etmesini ölmeyecek. Çünkü sen onun hukukunu koruyorsun. Eğer sen onun hukukunu korursan yine bu küçücük çocuğa anlatılıyor. Ve onu devamlı önünde bulacaksın. Bunların her birisi saatlerce ders niteliğinde anlatılması gereken meseleler. Yine küçücük bir çocuğa diyor. Ve devam ederek diyor ki, اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اِذَا اَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Bir şey istedin mi? Allah'tan iste. Yardım istedin mi? Yine Allah'tan iste. Ta sonuna kadar gitsek bile daha küçücük bir çocuğa, buluğa ermemiş birisine şu nasihatları öğrettiği kelimeler bunlar kelime kelime bence çocuğa Allah'a ortak koşmanın çok kötü bir iş olduğunu anlatacaksınız. Sonra inanın o çocuğun kendiliğinden Allah'a ortak koşma ne diye sorulduğunu göreceksin. Sen anlatmasan bile Allah'ın hakkını koru, Allah da seni korur. Bu şart, şart cümlelerini çocuk anlamalı. Demek ben Allah'ın hakkını korursam Allah da beni koruyacak. Ben onun hakkını korursam devamlı onun önünde, önümde bulacağım. İstediğinde de sadece ondan istemeliyim. Yardım isterken de yardımı sadece ondan istemeliyim. Gördüğünüz gibi çocuklara eften, püften, meseleler öğretilmiyor. Ha, bunu burada öğreten Lokman, bunu burada öğreten Allah Resulü. Tabii ki burada bu öğretilen insanların nitelikleri biri baba, birisi nebi ve ot amca zarda. Ama eğitilmiş olduklarını görürüz. Demek ki bu nasihatı çocuğa verecek babaların, anaların önce eğitilmiş olması gerekir. Bence biz devamlı aksiden başlarız. Allah Resulü, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72 ateşte birisi kurtulacak diyor. O 72 fırka kim diye sorarız. Eğitilmek gerekirdir. Çocuklarımızı eğitmek için merkezler kuralım. Ya önce babaları eğit arkadaş. Anaların eğitilmesi gerekir. Çocuğun ilk muallimi ana ve babadır. Babanın noksan bıraktığı bir şeyi dünyanın en mükemmel okulunu dahi kursan orada onu öğretemez. Neden hemen buna soyuluyoruz? E, soyunuyoruz? Soyunuyoruz. 28, 28 Şubat sürecinde Kur'an kursları kapatıldığında herkes yaygarayı bastı. En böyle tepkisiz kalan bizdik biliyor musun? Bendim yani. Bence bu çok güzel oldu diyordum. Halbuki benden beklenilen bağırarak tepki göstermem değil mi? 28 Şubat sürecinde Kur'an kurslarının imam hatiplerinin kapanması din düşmanlığındandı. Bunun lamicimi yok. Bunu anlatmak da gerekmiyor. Onlar görevini yaptı. Ama güzel yaptı diyorduk. Neden? E çocuklarımız Kur'an okumayacak mı? Sen de doğru türlü Kur'an okuyan bir avra dalsaydın okutsaydın. Her ev Kur'an kursu olur değil mi? Öyle mi? Aldığı hanımı Kur'an okuyan birisi ise öğrenmeden olabilir, gelmiş olabilir, öğretseydin, sen öğrenseydin, her ev bir Kur'an kursu. 14 yaşına kadar da çocuğun Kur'an okumasını bekle, bekle, bekleme aptallığına girmezdik. Değil mi? 14 yaşından sonra çocuk Kur'an mı okur? Tabi okumaz sen evde sıfırdan başladın. Bence, burada Lokman Aleyhisselam'ın örnek olarak Allah Resulü'nün zikredilmesi eğiten insanların önce eğitilmeleri gerekir. Çocuklarınızı eğitmeden önce kendinizi eğitin. ikinci bir bela var. Ben kendimi eğiteyim diye uğraşırken bir bakmışım çocuk, 10-15 yaşına gelivermiş birdenbire. Bu da bir bela biz şimdi bu bela ve musibetlerin içinden birisinden kurtulmayı sadece dava olarak ele alır. Onun üzerine yoğunlaşırsak bu olmaz. Ha, Bu görevin tedricen peş peşe sırayla takibi değil. Artık hepsinin yapılması gerekiyor aynı anda. Bir de biz bunları beceremeyecek insanlarız. Allah Resulü küfrün, şirkin, bataklığındaki bir topluluğu aldı. 23 sene içerisinde bütün insanlığa üstat niteliğinde örnek olacak, muallim olacak insanları yetiştirdi. Ben Avrupa'dan Türkiye'ye geleli iyi 19 sene oldu. Tabii ki biz yaptığımız işte Örnek aldığımız bu insanlar gibi netice alacağımızı iddia edemeyiz. Ama şunu diyebiliriz. Bu yaptığımız hizmet bundan daha ilerilere götürülmüş olmalıydı. Evet. Bunu e, sadece notları bile 30 sayfayı bulan bir ders, Arapça notları. Size ben tedricen işlemeyi, siz biraz gayrete girerseniz ben pazar günleri sizi ihmal etmeyi düşünmüyorum. Beni üşütmeyeceksiniz. Bu şartla. Dinlenmiş olacağım. Size burada başlıkları iç zikrettiğim başlıkları içinden birisi tekrarlayabilir mi? Başlıkları sadece. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatının geçtiği yer bu eğitimin ana heykelini oluşturan kısmıdır. Hepsi bu mevzudaki meselelerin başlıkları. Lokman Aleyhisselam'ın kendisine verilen hikmette, vahide neyse ilk yapması gereken şey Allah'a şükretmesi ona emrediliyor. Her halükarda, her kim şükrederse, kendisi için eder. Her kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah aniyyum, hamid, zengin yani sizin şükrünüz onun hazinesine artırmaz. Nankörlüğünüz noksanlaştırmaz. Onun hamd edilen, övlen birisi olmasını önlemez. Zaten o övülüyor. Hemen baba kimliğinde Oğluna nasihat ediyor, öğüt vererek. Şimdi burada öğüt veriyor derken konuşarak, değil mi? Sizin konuştuğunuz dili anlıyor mu çocuklar? Anlamıyor. O zaman çocuğu konuştuğumuz, telaffuz ettiğimiz kelimeleri anlar biçime getirmemiz, eğitmemiz gerek. Sonra da çocuğa ilk emredilen şey Allah'a ortak koşmak.